Ertleyelim Mekke FM gönül dostları. Mekke FM gönüllü dilimiz döndüğünce gönlümüz ettiğince kısa bir yayınla sizler olacağız inşallah efendim. Müzik hani zaman zaman durup düşündüğümüzde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı kiram hezaratına öyle masum masum baktığımızda içimizden, gönlümüzden yüreğimizden öyle şeyler kopar ki hani başımızı alıp Mekke'ye Medine'ye gitsek o diyarı buram buram Resulullah iklimi kokan o diyarı, kölleri, kumları Mescid-i Nebebi'yi Mescid-i Haram'ı Hira'yı Nur Dağı'nı, Uhud'u Adım adım dolaşsak keşke dediğimiz anlar olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi 14 asır evvelinden değil İslam'ın, dünyanın hatta ve hatta ilk insan Adem'in yaratılışından önce gelen bir sevda. Bu öyle bir sevda ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığında dağlar taşlar dize gelir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya teşriflerinden dünyadan Rafikul Alaya gidene kadar güneş bir başka doğuyor yer yüzüne. Ay geceleri başka aydınlatıyor. O mübarek parmağıyla hikayeleriyor. O Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyanın gözbebeği. Habibullah, Nebiyullah. O, her şeyin evvelinde ve ahirinde var olan Muhammedur Resulullah. O, la ilahe illallah lafzı celilesinin dünyadaki manasını veren insan. O, gönüller sultanı. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de bu mısraların altına, her Müslüman kalem kalem içinden gelen cümleleri dökmeye çalışsa belki lugatlar belki kalemler, belki kelamlar yetmez. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek ona muhakkak ki selavat-ı şerife getirmekle başlar. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek sünnet-i seniyeden kana kana içmekle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek tabi olmak Kur'an-ı Azimüşşan'a sımsıkı sarılmakla olur öyle ya biz Resul-i sallallahu aleyhi ve selleme acaba affınıza sığınarak kuru kuru mu seviyoruz acaba bizi biz yapan ümmet oluşumuzu bir tarafa etip de hala boş diyarlarda dolaşan kendi başına affınıza sığınarak Amiyane tamirle tabir ile başıboş bu diyor ya Allah Azze ve Celle ayet başı boş başıboş dolaşıyor da hiç farkında değil miyiz yaşadığımız anın hiç farkında değil miyiz ecele adım adım yaklaştığımızın yaklaşmakta olan akibetin farkında değil miyiz tövbe ve günaha yaklaşmak gerekirken hala ısrarda mıyız günahlarımıza hala Ağabey hayat iklimini bize sunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Ashab-ı kiram hezeratından bir haber hayatlarımız ve yaşantılarımız mı var? Öyle ya Bizi biz yapan, bizi insan yapan, bizi Müslüman yapan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hiç sirayet etmemişse ömrümüze, hayatımıza, lisanımıza, bakışımıza Selam verişimize, tebessümümüze hiç sirayet etmemişse Hakkınızı helal edin ancak biz daha hiçbir şey bilmiyoruzdur. Hani hiçliğe talip olmak denir ya tasavvufta. İşte biz o tasavvufi manada, hiçliğe man talip olmaktan öteye artık mansivaya, boş heva ve heveslerin içerisinde hiç olmuşuz. Hiç etmişiz hayatımızı, her şeyimizi farkında değiliz belki de. Öyle ya resul sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmak, Mescid-i Nebevi'nin bir kenarında ağlayan ashab-ı kiram gibi olmak gerekir. Ya Resulallah, biz vefat edeceğiz, öleceğiz ya, cennete gitsek bile biz seninle bir daha karşılaşamayacağız korkusu var yüreğimde deyip, hıçkıra hıçkıra ağlayan o ashab kim heseratı gibi olamadık, öyle ya. Sevmek demek anam babam sana feda olsun ya Resulallah Sıralarında ve ötesinde hakikaten Hatırlayalım Musab bin Ümeyr resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme her şeyini feda etmiş Ve Allah azze ve celle bütün uzuvlarını en küçük zerresine kadar Hücrelerine kadar şehadetle nasiplendirmiş Paramparça oluyor ruh savaşında Bütün vücudu Allah azze ve celle kurban oluyor her şeyiyle onu Her şeyimle kabulümsün ya Musab dercesine Allah Azze ve Celle kabul ediyor şehadetini. Peki ya bizim hayatımızda feda edemediklerimiz Allah ve Resul yolunda. Nefsi evvaremizi bir kenara koyamadıklarımız. Dünyalıklardan, sevdiklerimizden vazgeçemediklerimiz. Allah ve Resulüne değiştiğimiz her ne olursa olsun. Cep telefonundan televizyona izlediğimiz dizilere, yarışma programlarına belki de Allah ve resurunu anlatmayan kitaplara filmlere vakit öldürdüğümüz her şeye kadar feda edemediğimiz birçok key kökeer hasretlerimiz var öyle değil mi? Nefsimden başlayarak söylüyorum Nefis nefsi en bizi öylesine gabzetmiş dünya girdabı bizi öylesine içine almış ki sanki, Öleceğimizi unutmuş Dünyada ebedicesine Sımsıkı sarılmışız dünyayı Unutmuşuz Unutturmuşuz akibeti ve ahireti Sadece seccadede Sadece secdegahta Sadece camide Sadece cumada Sadece teravihte, Sadece Kur'an-ı Kerim'in başında hatırlamışız bazı şeyleri Dünyaya daldığımızda Her şeyi silip atmışız Müslüman kardeşimize Bir tebessümdür sadaka diyor Resulullah. Biz o sadakadan mahrum kalmışız. Hasbihal edip Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmekte diyor Müslümanlık Resulullah. Biz ondan da bir haber olmuşuz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ile başlayan asfi halin hem halin tadını unutmuşuz. Dimağımızda İslam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin muhabbetullahın tadı kalmamış. Burnumuz kötü kokuları almaz olmuş. Dünya bizi öylesine sarhoş etmiş ki artık olup bitenlerden bir haber yaşıyoruz. Attığımız her adım ecele giderken biz acele acele gidiyoruz dünyada sanki hiç ecel yokmuşçasına bizi farkında olmamız için yetiştiren ashabı ve unutmuşuz dünyalık meşgalelere dalmışız ebedi hayatı unutup dünya hayatını gelecek sanmışız öyle ya kaybetmişiz artık müslüman kimliğimizi İslam şuurumuzu kaybetmişiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşık sımsıkı gönülleri kaybetmişiz Aşk ne zaman başlar diye sorarlar Aşk sabahın seheriyle başlar Esselatu hayrun minennem seslerini duymakla başlar Buram buram seheri Yüreğine çekmekle başlar Aşk Secdeyle başlar Aşk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kemiklerine ilklerine kadar hissetmek için Seheri Beklerken başlar Maliki olmak Meliki olmak bir yüreğin Zor şey mi? Allah Resulü Muhammed Mustafa Ümmeti Muhammed için Bizim için Kardeşlerim dediği ahir zaman ümmeti için dua ederken Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Acaba günde kaç defa anıyoruz? Ümmeti için dua eden Kurban keserken bir tane de ümmeti için kesen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Hayatımızda nereye koyduk acaba? Sözlerimizde, davranışlarımızda, tavırlarımızda insanlarla olan muhabbetimizde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nere mesellem, nerea de da acaba? Öyle ya. Madem çok seviyoruz, madem hayatımızdaki mana diyoruz, o zaman bütün manaları bir tarafa edecek Muhammed Mustafa, Muhammedi bir mana var mı acaba hayatımızda? Öyle ya. Çarşafı şerif çıkmış hayattan. İnsanlar İslam'dan yavaş yavaş uzaklaşmışlar. Müslümanlar unutmuşlar adeta ahireti, kıyameti. Unutmuşlar cenneti. Cenneti çok arzu eden insanlar gitmiş, sanki cehenneme girmek için sıraya girmişler. Diyor ya hani. İşte. Rabbim muhafaza buyursun bizlere. İnşallah. Rab Teala Zülcelal ve İklam Hazretleri hayatımızda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Muhammedi bir hayatı Asi Beydesi. Son kelam kala. <SES> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü hatırlayalım Hani Abdullah İbni Mesud misali sevdalanmak Peki Abdullah İbni Mesud kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne kadar severdi Ve Allah azze ve celle'ye bu yakınlığı nereden geliyordu? İlk dönemler Mekke. Medine hicret olmamış henüz. Yesrib'e daha Müslümanlar gitmemişler. Birkaç Müslüman var ve onlar eza, eziyet içerisinde. İşte onlardan bir tanesi de Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Hani biz düşmanımızla böyle yiğit düşmanımızla karşılaşmaktan korkarız. Belki de düşmanımızın olduğu sokağa girmeyelim deriz ya, bulaşmayalım diye. İşte ibn Mesud radıyallahu anhu Tam tersi bir insan. Yiğit Baba Yiğit değil belki ama Yüreği aslan gibi Kısa boylu Zayıf Ancak yüreğinde volkanlar Yüreğinde hamzalar var ibn Mesud radıyallahu anhu Kabe'nin kapısına gelir Müşrikler karşısına Kaldırır şehadet parmağını Ve gözlerinin içine baka baka La ilahe illallah der Her seferinde müşrikler, kafirler etrafını sararlar, öldüresiye döverler ve çoğu zamanda öldü diye bırakırlar. Ağzı burnu kan içinde, revan içinde, Kabe'nin bir köşesinde bulur ashab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına götürürler. Ayıltmaya çalışırlar. Ayıldığında hemen der beni tekrar götürün Nuray. La ilahe illallah dediğimde o müşriklerin gözlerindeki korkuyu görmek istiyorum. La ilaha illallah Muhammedur Resulullah Kısa boylu Zayıf Ancak yüreğinde Hamzalar Yüreğinde Ömerler var Mushab bin Ümeyrler var İbn Mesud radıyallahu anhuma Ve küfrün başını Ebu Cehil'in Kafasını koparma Şerefini veriyor Hele o ana bilgi delim bir bakalım iki tane 12-13 yaşlarında çocuk yanlarında biraz yaşlı bir ashab var diyorlar bu küfrün başı kimdir gösterir misin adam alay edergesine gösteriyor atın üstünde küfrün başı iki genç 11-12 yaşında iki delikanlı ...gidiyorlar ve atından düşürüyorlar... ...küfrün başını... ...tam da... ...İbni Mesud radıyallahu anhümanın... ...ayağının dibine düşüyor... ...kılıcını çekiyor... ...la ilahe illallah... ...işte... ...la ilahe illallah galip geldi gene... ...galip gelecek... ...İbni Mesud radıyallahu anhümanın... ...bu şerefi nasip ediyor Allah Azze ve Celle... ...biz ki... ...ne zaman küfrün başını kesmeye... La ilahe illallah lafzı celilesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin davasını Anmak istersek Rabbimiz küfrün başını Ayağımızın dibine getirir Hem de iki küçük çocukla Düşürür onu yere İşte Allah azze ve celle Böyle vaat etmiş Ve vaadini yerine getirmiş Şimdi biz Küfrün karşısına geçip de Bırak küfrü Haksızlığın karşısında Güçlü birinin karşısında sen haksızsın diyecek kadar cürete, hadde, kudrete sahip miyiz? Eğer değil isek yüreğimizde küfrü yıkacak kadar, kükreyecek kadar iman zerreleri kalmamış sevay halimizin. Bakın bugün Filistin'deki o yiğitler küfrün karşısında, kafirin karşısında taşlarla uçaklara, roket atarlara karşı koyuyorlar. Ve küfür yerinden kımıldayamıyor. Peki ya bu Müslümanlar nerede? Neredeyiz Müslüman kardeşim? Neredeyiz? Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Filistin'de, An'da, Afrika'da Müslüman kardeşlerimiz mazlum ezilirken biz neyin derdindeyiz? Neyin peşindeyiz? Durup düşünmemiz lazım. Zaman zaman Eyimize bir diken battığında Çıkarana kadar akla karayı seçiyoruz Orada Müslüman kardeşlerimiz Kan revan içinde Kız kardeşlerimize Bacılarımıza tecavüz ediliyor Çocuklar taşlanıyor Yaşlılar yerden yere vuruluyor Kafaları taşlarla eziliyor Bir sürü zulüm Bombalarla paramparça oluyor bedenler Yetim kalan çocuklar Ümmetin çocukları Ümmetin yetimleri ancak biz hala dünyanın derdindeyiz. Üç beş kuruşun derdinde, makamın, mevkinin derdinde. Bindiği arabayı yükseltmenin, bir ev daha alıp kiraya vermenin derdinde. Allah Azze ve Celle'nin rızasının derdinde olan kaç Müslüman var acaba? Nefsin başta olmak üzere kaç Müslümanız acaba? Arşın gölgesinde Birbirlerini yalnızca Allah için sevenler olacak Mizan toplanmış Herkesin hayran hayran baktığı bir topluluk geliyor Allah azze ve celle Nazargahını almış o topluluğu Hatta peygamberler dahi imreniyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kimdir yarabb bu topluluk Bu topluluk Birbirini Allah için seven Allah için kardeş olmuş olan topluluk Ümmeti Muhammed Müslümanlar topluluğu, bakın halimize. Allahu Teala'nın nazar nazargahından ne kadar uzaklaşmışız. Arşın arşın uzaklaşmışız, dünya mıknatıs misali çekmiş bizi içine. O girdabın içinde, o yana, bu yana savrulup duruyoruz. Nefse emvaremiz bak diyor, bakıyoruz. Konuş diyor, konuşuyoruz. Susma diyor, susmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına şefaati için çıkacak yüz kaldı mı acaba Allah azze ve celle'nin huzurunda Ya Rab, rahmetine sığınıyorum diyecek kadar merhamet kaldı mı yüreğimizde Merhamet edebiliyor muyuz Müslüman kardeşimize Evladı iyalimiz kıyamette cayır cayır yanacak diyor Resulullah Peki ya biz onların ahiret için ne yapabiliyoruz kız kardeşlerimize kızlarımıza bacılarımıza bakın bir Allah'ınızı severseniz attığımız her adım bizi cehenneme götürüyor. Puslatımız olan Allah'tan adım adım değil arşın arşın milyon kilometre uzaklaşmışız hiç farkında bile değil. Umurumuzda bile değil sanki. Bakın sokaklara, bakın halimize, bakın ahvalimize. Allah ve Resul davasını unutmuşuz çoktan. Unutturmuşuz çoktan. Dünya bizi öylesine için almış ki dünyadan çıkmayacak hale gelmişiz. Dizlerimizde derman kalmamış. Müslüman kardeşimize duadan gayri gücümüz yetmiyor artık. Küfrün karşısında dik duramıyoruz. Niçin? Çünkü hakkıyla Allah Azze ve Celle'ye kul olamıyoruz. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Resulü Ölmeci olamıyoruz. Olamıyoruz kardeşim. Açık ve net söyleyelim. Konuşalım. Allah azze ve celle'ye samimi bir yönelişle dua edelim, tövbe edelim. Tevbe eden kişi günah işlememiş kişi gibidir. Allahu Teala inşallah bize rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Bizler huzur ilahiye mahcup değil. Allah'ın rahmetine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mahsar olarak kavuşmayı nasip eylesin. Seyli Mekke FM Gönül Dostları bugün de Mekke FM Gönül Lisanı'nın kısa yayınımızın sonuna geldik. Rabbim nasip ederse bir sonraki programda inşallah buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Bu akşam saatlerimiz 21.30 gösterdiğinde Kerem Önder hocamızın o mükemmel leziz sohbetiyle inşallah sizleri Mekke FM'de bekleyeceğiz. Allah emanet olun. Allah azze ve celle yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selam-ı, hikmet ve inayeti üzerimizde olsun. Rabbim hakkımızda hayr olana, gönlümüz iraile de eilesin. Duasıyla diyelim. Esselamu aleyküm, ve rahmetullahi, ve berekatuhu, ve ebeden, ve